Bismillahirrahmanirrahim. Enam Suresi 100. Ayet Cinleri Allah'a ortak koştular. Halbuki onları o yaratmıştır. Bilmeden ona oğullar ve kızlar uydurdular. Haşa o onların vasıflandırdıklarından yüce ve münezzehtir. Bu Allah ile birlikte ondan başkasına ibadet eden cinlere ibadet ederek onları Allah'ın ortakları kılıp şirk koşan müşriklere bir reddiye kabiliğindendir. Allah subhanahu ve teala onların şirklerinden ve küfürlerinden yücedir. Şayet cinlere nasıl ibadet edilmiş olur? Onlar ancak putlara ibadet ediliyordu denirse buna şöyle denir. Onlar cinlere itaat ile ve onların kendilerine bunu emretmesiyle putlara ibadet etmişlerdir. Nitekim Rabbimiz subhanahu ve teala onu bırakıp da yalnız dişi putlara tapıyorlar. Aslında onlar inatçı şeytandan başkasına tapınmıyorlar. Allah ona lanet etti. Ona dedi ki Celal'in hakkı için kullarından muhayyer bir tayalacağım alacağım. Onları muhakkak saptıracağım olmayacak kuruntulara boğacağım. Onlara emredeceğim davarların kulaklarını yeracaklar. Emredeceğim Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Allah'ı bırakıp şeytanı dost edinen kimse şüphesiz açıktan açığa kayda uğramıştır. Şeytan onlara vaat ediyor, kuruntulara düşürüyor. Şeytanın kendilerine vaat ettikleri aldatmaktan başka bir şey değildir diyor. Nisa 117'den 120'ye kalır. Rabbimiz Fana Teala bilmeden ona oğullar ve kızlar uydurdular buyuruyor. Yani onu çocuk sahibi olmakla niteleyerek dalalete düşen sapıklıklara ve sapık olanlara işaret ediyor. 101 Gökleri ve yeri yoktan var eden onun nasıl çocuğu olabilir? onun bir eşi de yoktur ve o her şeyi yaratmıştır. O her şeyi, her şeyi en iyi bilendir. Burada da Allah subhanahu ve teala gökleri ve yeri yoktan var edenin kendisi olduğunu, geçmişte bir örneğe olmaksızın yarattığını söylüyor. Evet. <gülüyor> Bidat kelimesi de Buradan sürüyor kardeşlerim. Geçmişte bir benzeri olmadığı için verilmiştir. Allah subhanehu ve teala onun nasıl çocuğu olabilir buyuruyor ki onun bir dişi arkadaşı yokken nasıl çocuğu olur? Çocuk ancak birbirine mütenasip iki şeyden doğar. Halbuki Allah'a yaratıklarından hiçbir şey ve benzer değildir. O her şeyin yaratıcısıdır. Onun dişi bir arkadaşı ve çocuğu yoktur. 102 ve 103 İşte Rabbimiz olan Allah, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Her şeyin yaratanıdır. Ve o her şeyde vekildir. Gözler ona erişemez. O ise bütün gözlere erişir ve o latiftir, habirdir. Allah subhanahu ve teala işte Rabbimiz olan her şeyi yaratan ne çocuğu ve ne de arkadaşı olan Allah ondan başka hiçbir ilah yoktur her şeyin yaratanıdır ona ibadet ediniz tek ve ortağı olmaksızın sadece ona ibadet ediniz onun birliğini ondan başka ilah olmadığını onun ne çocuğu ne babası ne arkadaşı ne benzeri ve ne de dengi olmadığını ikrar ediniz ve o her şeye de vekildir koruyucu, gözetici kendi dışındaki her şeyi idare edici, onları zıtlandırıcı, gece ve gündüz koruyucudur. Allahü Teala gözler ona erişemez, buyuruyor ki. Şimdi bu noktada şunu güzel yakalamak gerekiyor kardeşlerim. Allahü Spaňahu ve Teala indirmiş olduğu vahiyindeki ayetlere. Baktığımız zaman Rabbimiz subhanahu ve teâlâ'nın hiçbir zaman, bunu güzel yakalayın, hiçbir zaman zatını düşünmeye bizi sevk etmiyor. Hep bildirdiğini veya yarattığına işaret ederek onun kudretine, onun azametine bize ne yapıyor işaret ediyor. Bizim burada takılmamız gereken bu bakın dikkat ederseniz gözler onu idrak edemez yani kendini buna zorlama bunu hiç zorlama diyorum. buna senin gücün yetmez diyerek hep yarattığına işaret ederek bizi tefekkür etmeye anlamaya gayret göstermeye huşu içinde ibadet etmeye ne yapıyor zorluyor Allah azze ve celle bizi bu yolda gidenlerden eylesin evet 104 ve 105 Doğrusu size Rabbinizden basiretler gelmiştir. Kim onları görürse kendi lehine. Kim de körlük ederse kendi aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinde bir bekçi değilim. İşte biz ayetleri sana böylece türlü türlü açıklarız. Ta ki onlar sen okumuşsun desinler ve biz onu bilen bir kavme, besbelli edelim. Burada Rabbimiz Sübhane Kuvveti Teala görenle görmeyenin misalini ilim ehliyle cahil olanın, yani okuyanla okumayanın, buradaki ilim ehli kastından sağında solunda paraflar, proflar olan değil kardeşlerim. Allah'ın kitabını okuyanla okumayan, anlayanla anlamayanın görenmeyen görmeyen misali olduğunu veriyor ve diyor ki kim onları görürse kendi lehine ve yine Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi kimi hidayete erdirirse kim hidayete ererse kendi nefsi için hidayete ermiş olur, kim de dalalete düşerse kendi nefsi aleyhine dalalete düşmüş olur diyor bu İsra 15'te kim de körlük ederse kendi aleyhine. Yani burada basiretler zikredildikten sonra Allah Azze ve Celle kim de körlük ederse kendi aleyhinedir buyuruyor. Yani bunun vebalı yalnız kendine dönecek. Nitekim Rabbimiz Sübhane Kuvveti Aala başka bir yerde ne var ki yalnız gözler kör olmaz. Göğüslerde olan kalpler de körleşir diyor. Haç 46'da ve hatırlayacaksınız daha önceki ayetlerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fitneler diyor kalplere hasır çubukları gibi arz edilir hangi kalp bunu içerse siyah bir nokta olur ve onlar büyüye büyüye büyüye büyüye bir testi gibi olur test dönmüş bir testi gibi olur diyor demek ki işlenen günah insanda ne yapıyor ...gaflete sebep oluyor... ...ve bu basireti götürüyor... ...ve o da ne yapıyor? İnsanın tamamen kalbinin dönmesine... ...mühürlenmesine... ...ve gelen nasıl anlamamasına... ...Allah'la bağının kopmasına sebep oluyor... ...aynı hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam... ...hangi kalpte itmezse... ...bunu reddederse... ...ona da beyaz bir nokta konur diyor... ...o da büyüye büyüye... ...cilalı taş gibi olur... Yer ve gök gördüğü Hiçbir fitne ona zarar Veremezdir Allah bizi Bu kesimden eylesin 106 ve 107 Rabbim'dan sana vahyolmana uyu. Ondan başka ilah yoktur Müşriklerden yüz çevir Eğer Allah dineseydi Allah şirk koştur onlar şirk koşmazlardı hem biz sen onların başına bir bekçi yapmadık sen onların üzerine bir vekil de değilsin burada bir emir geliyor müşriklerden yüz çevir Allah-u Teala Resulüne onun yoluna uyanlara emrederek Rabbinden sana yoluna uy onun peşinden git onunla amel et Rabbim'den sana vahyolman, kendisinde hiçbir şüphe olmayan gerçektir. Zira ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden de yüz çevir, onları affet, onlara iyi davran, onların eziyetlerine katlan. Ta ki Teala sana yardım edip onlara karşı müzassar kılsın ve sana fetih nasip etsin bil ki onları sapıklığa düşürmede hikmet hikmet Allah'ındır şayet Allah dileseydi bütün insanlara hidayet ederdi eğer Allah dileseydi onlar şirk koşmazdı Dileyi seçtiğinde hikmet ve irade O'nundur O yaptığından sorulmaz ama kullar sorulacaktır evet Rabbimiz bize sen öğüt ver çünkü sen ancak bir öğütçüsün. Onlara zor kullanıcı değilsin. Senin vazifen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse bize düşer diyor. Rath Kıst'a, Kaşiye 21'de, Şura 48'de. Fekir'de. Bu ayetlerde kardeşlerim davette en önemli ayetlerden birisidir. Dikkate almamız gerekir. 108 Allah'tan başka yalvardıklarınızda Sövmeyin ki Onlar da bilmeyerek hattaşıp Allah'a sövmesinler İşte böylece her ümmete Yaptıklarını hoş gösterdik Sonra dönüşleri Rablarınadır Artık o kendilerine ne yapmakta olduklarını Haber verir evet. Allah'u Teala Resulüne ve müminlere müşriklerinin ilahlarına sövmeyi yasaklıyor. Bunda bir fayda olsa bile muhakkak ondan daha büyük bir fesat meydana gelecek diyor. Bu da müşriklerin, inananların ilahına sövmeyle karşılık vermeleridir. Halbuki o, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. 109 ve 110 Onlar bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler ki, eğer kendilerine bir ayet gelirse mutlaka ona inanacaklar. Peki, ayetler ancak Allah'ın nezdindedir. O zaman zamanda onların yine inanmayacaklarının farkında değilsiniz. Biz onların kalplerini ve gözlerini çeviririz de ona ilk defa iman etmedikleri gibi azgınlıkları içinde kör ve şaşkın bırakırız. Evet. Allah subhanehu ve teala bu ayette de müşriklerin bütün güçleriyle ve kuvvetli yeminlere ederek eğer kendilerine bir ayet gelirse mutlaka inanacaklarını söylediklerine haber veriyorlar. Ve buyuruyor ki de ki ayetler ancak Allah'ın nezdindendir Ey Muhammed! Seni sıkıntıya sokmak üzere değil de Şükrü ve inatlarından dolayı senden mucizeler isteyenlere söyle, bunlar Allah katındandır. Dilerse size icabet eder, dilerse bırakır, duyurmuştur. Muhammed İbni Ka'b el-Kurazi'den gelen rivayette kardeşlerim, ve vesselamın Kureyş ile konuşuyor, Ey Muhammed, sen bize Musa'dan haber veriyorsun onun yanında bir asa varmış onu taşa vurmuş ve taştan on iki kaynak fışkırmış bize İsa'dan haber veriyorsun ölüleri diriltmiş bize Semut'tan haber veriyorsun onların bir devesi var seni doğrulamamız için bize de bir mucize getir dediler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size neyi getirmemi istersiniz dedi Safa tepesini bizim için altın yap dediler Onlara eğer bunu yaparsan beni doğurlayacak mısınız diye sordu. Onlar evet. Allah'a yemin ederiz ki şayet bunu yaparsan topumuz sana vecair dediler. Aleyhissalatü vesselam dua etmeye kalktı. Cibril kendisine gelip istediğin senindir. İstediğin sana verilecektir. Dilersen Safa tepesi altın haline gelecek. Onlara bir ayet gönderilir de doğurlamazlarsa işte o zaman onlara azap olunacaktır. Dilersen onlardan tevbe edecekler, tevbe edinceye kadar onları bırak dedi. allah Teala onlar bütün güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Onları kör ve şaşkın bırakırız ayetlerini indirdi. 111. Eğer biz onlara gerçekten melekleri indirseydik, önler kendileriyle konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydı Allah dilemedikçe onlar yine de inanacak değillerdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Evet kardeşlerim burada da açık ayan beyan her şeyi görse de müşriklerin işlemiş olduğu günahlara hasep onlar hakka bağlanmazlar. Onlar hakkı fastiklemezler. Çünkü büyüklenme insanı ta bu noktalara kadar ne yapıyormuş kardeşlerim? Getiriyormuş. Yani kibir, insanın haktan gelen bir şeyi kabulüne de ne yapıyor? Mani oluyor. Allah subhanahu ve teala bizleri huşu içinde boyun eğenlerden eylesin. Vakarlı, iffetli, silimli, yumuşak huylu, namuslu, gizetli kalsın. Bakın şeytana baktığımızda Allah Azze ve Celle secde et dediğinde bile bakın direkt Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor elçi de yok arada buna rağmen iblis ne yaptı, direndi, diklendi buna sebep kibriydi çünkü kibirlenen insan muhakkak ki diklenir oyun eğmez, hatasını asla kabullenmez, tevbe yoluna gitmez, gidemez ve gitmedi. İşte bunun sebebi mütekebbir olması, kibirlenmesi, büyüklenmesi. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala da burada, onlara gerçekten melekleri indirsek, ölüler kendileriyle konuşsa, her şeyi karşılarında toplasak, yine de onlar inanmazlar diyor. Allah dilemedikçe onlar yine de inanacak de değillerdir. Aynen iblis vahasında olduğu gibi. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizlere acısın. 112 ve 113 İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanları düşman yaptık. Onlardan kimi aldatmak için cazip sözler fısıldarlar. Eğer Rabbim dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de ahirete inanmayanların kalpleri ona meyletmesin. Ona meyletsin, ondan hoşlansınlar ve işleyeceklerini işlesinler diye. Allah subhanehu ve teâlâ peygamberlerin düşmanları zikrederek Ey Muhammed nasıl sana karşı gelen ve düşmanlık besleyen düşmanlar kıldıysak aynı şekilde senden önce de her peygambere düşmanlık yaptık, düşmanlar yaptık. Bu seni ne kederlendirsin ne de ürtsün diyor. Başka bir yerde ise seni yalanladılarsa senden öncekiler de yalanladılar diyor. Evet. Varaka İbni Neufel, ve vesselama geliyor ve diyor ki, senin getirdiğinin bir mislini getirip de, kendisine düşmanlık edilmeyen hiç kimse yok diyor. Ayette ki, insan ve cin şeytanları, yine ayetteki düşman kelimesinden bedeldir ki, insan ve cin şeytanlardan, Onların düşmanları vardır. Allah'ın laneti onların üzerine olsun. Bu ayet hakkında insan ve cin şeytanları hakkında cinlerden şeytanlar vardır. İnsanlardan da şeytanlar vardır. Birbirleriyle fısıldaşırlar, nakli gelmiştir. Yine kata de bana ulaştığına göre bir gün Ebu Zer namaz kılıyordu. Aleyhissalatü Vesselam Ey Ebu Zer, insan ve cin şeytanlardan Allah'a sığın buyurdu. Ebu Zer, insanlardan da şeytanlar var mı dedi. Aleyhissalatü Vesselam, evet buyurmuştur. Aynen Selah ve Nas Suresinin e, nuzul sebebine bakarsa, orada sığınırım diye zikredilen maddeler, bizim için çok çok önemli. 114 ve 115 Allah'tan başka bir hakem mi arayacakmışım? Halbuki odur. Size kitabı açık açık indirmiş olan. Kendilerine kitap verdiklerimiz bilirler ki o Rabb'in katından hak olarak indirilmiştir. Öyleyse sakın şüpheye düşenlerden olma. Rabb'in sözü doğruluk ve adalet yönünden tam kemalindedir. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O semidir, alimdir. Allah subhanahu ve teala Peygamberi Muhammed aleyhisselama hitaben diyor ki Allah'a başkasını ortak koşan ve ondan başkasına çapılanlara söyle sizinle benim aramda Allah'tan başka bir hakem arayacakmışım. Halbuki odur size kitabı açık açık ve açıklayıcı olarak indirmiş olan kendilerine kitap verdiğimiz Yahudi ve Hristiyanlar önceki peygamberlerin sana dair yanlarında bulunan müjdeleriyle bilirler ki o Rabb'in katından hak olarak indirilmiştir. Öyleyse sakın şüpheye düşenlerden olma. Evet. Burada Allah-u Teala Rabb'in sözü doğruluk ve adalet yönünden tam kemalindendir buyuruyor. Yani söylediklerinde doğruluk yönünden hükmettiklerinde adalet yönünden tam kemalindendir manası gelmiştir. Evet. 116 ve 117 116 ve 117 eğer sen yeryüzünde bulunanların tüm uyarsan, seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar ancak zannı uyarlar ve yalnız yalan söyleyip dururlar. Muhakkak ki Rabb'in yolundan sapanları en iyi bilendir. Ve o, hidayete ermiş olanları da en iyi bilendir. Evet. Allah subhanahu ve teala uyarılara, devam ediyor ve Adem Ademoğlundan yeryüzü halkının çoğunun durumunun sapıklık olduğunu haber vermektedir. Ve başka önde gelen ayetlere de baktığımızda eğer sen onların nefsine hevasına uyacak olsaydın seni bile yoldan çıkarırlardı. Veyahut eğer biz seni tutmasaydık neredeyse meyledecektin. Veyahut Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz Yahudiler şu kadara Hristiyanlar bu kadara Benim ümmetim de 73 fırkıya ayrılacak Biri müstesna Hepsine ateş dokunacak diyor Burada da dikkat ederseniz Kardeşlerim bir azlık söz konusu Çokluk değil Yahut, Kıyamete kadar hak bir tayse bulunacak Bunlar az olacak Garipler olacak Nokta nokta nokta gidiyor bu da gösteriyor ki insanlığın çoğunun dalalette, sapıklıkta, laf anlamaz topluluklar olduğunu işaretini yapıyor. Demek ki bu kadar dalalet fırkası varsa ve o toplumda yaşanıyorsa ve insanlar da Allah'ın ayetleriyle hemdam olmayınca, iyiliği emredip kötülükten nehyetmeyince o da onların guruhuna gidip yuvarlanıp gidiyor. Allah Azze ve Celle bizlere şuuru nasip etsin hakkı anlayan hakikati anlayan o azınlık olan o gariplerin içine bizleri de dahil etsin 118 ve 119 üzerine Allah'ın adı anılmış olanlardan yiyin şayet onun ayetlerine inananlardan iseniz size ne oluyor ki üzerine Allah'ın adı anılan şeyden yemiyorsunuz. Halbuki darda kalmanızın dışında size haram olanları o uzun uza diye açıklamıştır. Doğrusu birçok heva ve heveslerine uyarak bilmeden sapıtıyorlar. Şüphesiz ki hatta aşanları en çok iyi bilen Rabb'indir. Aleykümselam ve ve Bu ayeti kerimeyi Tam bir harici olan birini okumuştum. Bana et meselesini sormuştu. İşte et yiyenin bu toplumda müşrik ve kafir olacağını söylemişti. Ben de bir dengini getirdim, açtım bu enam 118-119'u. Gel dedim sana bir ayet okuyayım ben anlamadım. Tam sen benim adamımsın dedim. Madem sen bu işleri çok biliyorsun helal ve haramda hüküm koyacak kadar bilgin var şu ayetleri ben anlamadım bir anlatır mısın size ne oluyor ki üzerine Allah'ın adı anılan şeyden yemiyorsunuz halbuki darda kalmanızın dışında size aram olanları o uzun diye açıklamıştır doğrusu birçok heva ve heveslerine uyarak bilmeden sapıtıyorlar şüphesiz ki hattaşanları en çok iyi bilen Rabb'ındır ayetini okudum. Bunlar dedim müşrik dedi. Peki tamam kızma dedim. Toplum müşrik. Sen misin iman eden? Tabi ben iman ediyorum. Peki. Yani bu toplum kitap kadar mı değer yok? Yok. E bir Yahudi kadın bir şey kesiyor. Peygamber aleyhisselam o oğlağı yiyor mu? Yiyor. Sen nasıl genellemeye gidiyorsun? Yani insanlara Allah Azze ve Celle iyi bir Kur'an okuyucu olalım kardeşlerim. Düşülen her hataya var ya ister nasihat babından olsun ister ihtar babından olsun ister açıklayıcı babından olsun inanın Kur'an'da her yöne cevabı var. Yani hangi yönden bakarsan bak dalalet fırkasına Allah Azze ve Celle sanki yanı başında o bir şey demişti. De, al sana bu cevabı diyeceğimiz niteliğinde o kadar çok ayet var ki işte bu da benim zannımca bu ayetlerden bir tanesi. Rabbimiz subhanahu ve teala inanan kullarına kesilen ve üzerine Allah'ın adı anılan hayvanlardan yemelerinin mübah olduğunu bildiriyor. Bunun mefhumu muhalifi ise Allah'ın ismi zikredilmeden kesilen hayvanların mübah olmayışıdır mesela müşrik kafirler ölü hayvanları putlar ve başka şeyler üzerine kesilen hayvanları yemeği normal sayarlardı sonra allah Teala üzerine Allah'ın ismi zikredilenleri yemeğe teşvik ederek size ne oluyor ki üzerine Allah'ın adı anılan şeyden yemiyorsunuz halbuki size haram olanları o uzun uza diye açıklamıştır buyuruyor. Allahü Teala darda kalmanızın dışında buyuruyor ki darda kalma durumunda olduğunuz şey yemenizde size mübah kılmıyor. Daha önce de ayetlerde bu Maide 3'te anlatıldı izah edildi darda kalma neydi? Ölmeyecek kadar yani artık tamamen ölecek durumdasın ölmeyecek şekilde tecavüz etmemek şartıyla yemenizde bir mahsur yoktur ama Allah gafurdur, rahimdir. Yani yine de tövbe istifarda bulunmayı bize tavsiye ediyor. 120. Günahın açığını da girdisini de bırakın. Çünkü günah kazananlar kazanmakta oldukları yüzünden cezalandırılacaklardır. Mücahit diyor ki Buradakinden kasıt günah yapa geldiği şeylerden kişinin niyet ettiği şeydir ki ağzını, çoğunu, gizlisini, açını da bırakın. Açığı Süt'ten gelen rivayette, fahişeli açık olanlarla zina, gizlisi de kadın dostu ve arkadaşlarla olan zinadır diyerek bunun her ikisinin de Allah azze ve celle yasak olduğunu ve bunu bırakın dediğini divayet etmiştir. Seman diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a günahı sordum. O şöyle dedi. Günah görüşünde, tereddüt ve şüphe uyandıran insanların kendisine mutlali olmasından hoşlanmadığın şeydir buyurmuştur. Çok güzel bir ifade. Bunu Müslüman Kitabı tövbe'de bulabilirsiniz. Bakın, tekrarlayayım inşallah. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam günah insanın görüşünde, kalbinde tereddüt ve şüphe uyandıran insanların kendisine muttalı olmasından hoşlanmadığımız şeylerdir buyurmuştur. Kalbi dili olan bunun ne olduğunu anlar. Yani İyilik yaptığınızda bu sizi sevindiriyor. Kötülük işlediğinizde sizi bu üzüyorsa, rahatsız ediyorsa sen bir müminsin hadisi var ya, aynen öyle işte. Allah bize ihsanı yakalayan ve ahirette cemalini gören insanlardan eylesin. Çünkü dünyada ihsanı yakalayan, ahirette Allah'ın cemalini görmekten mahrum kalır. 121 üzerine Allah'ın adı anılmayanlardan yemeyin. Çünkü bu bir fıftır. Doğrusu şeytanlar sizinle mücadele etmeleri için kendi dostlarına telkinde bulunurlar. Şayet onlara itaat ederseniz şüphesiz ki siz de müşrikler olursunuz. Allah muhafaza. Burada boğazlayan Müslüman olsa bile <gülüyor> ne olursa olsun Allah'ın ismini zikredecek. Allah'ın ismi zikredilmeden kesilen hayvanların etleri bize neymiş? Yasakmış. Allah Resulü aleyhissalatü ve birisi geliyor. <gülüyor> Ey Allah'ın Resulü bizim orada et satan insanlar var. Biz bunların resmene çekip çekmediklerini bilmiyoruz. Biz bunların sattıkları eti yiyelim mi? Yani tereddüt ediyoruz. Bunlar şirkten yeni çıktı veya müşrik bir toplum. Allah Resulü ve Vesselam resmene çekin önünüzden yiyin diyormuştur.